Ben yumurtalı pide Hacivat. Ben de sade pide Karagöz. Ya Karagöz şu Ramazan pideleri ismini kullanmayalım. Rezil oluyoruz vallahi. Ya sen karışma. Ramazan ayında Ramazan'la alakalı bir işim kullanacağız. Ee <gülüyor> yumurtalı Hacivat'ım nasıl geçiyor Ramazan? Çok şükür. <gülüyor> şükür kavuşturana. Ya. Evet sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hepinize hayırlı Ramazanlar. Karagöz'üm sana da hayırlı Ramazanlar efendim. Ha, Sağol birader. Sana da hayırlı mı Birader, eşofmanları çekmişsin. Hayırdır? Bu akşam spora mı gideceksin? Yok birader, iftardan sonra teraviye gideceğim de önceden hazırlanayım dedim. Teraviye cami öyle eşofmanla falan gidilmez birader. En azından günlük kıyafetle git. Yok acıvatım, gidemem. Gidersem o kıyafetler içinde hiç rahat edemiyorum. Allah ağız tadı versin bizim cami imamı pek bir hızlı kıldırıyor da. Ha anladım. Sizin imam hızlı teravi kıldırıyor sen de hocanın hızına yetişemiyorsun ha? Yok efendim yetişemiyorum. Hatta yetişeyim derken bir defa radara bile yakalandım. O işin şakası efendim. Ama bazı camilerde hızlı teravi kıldırmaları doğru. Ama önemli olan namazı ruhuyla dost doğru kılmak efendim. Doğru efendim. Kaba sadece hocalarda değil sanki biraz da cemaat hızlı teravih kılınmasını istiyor gibi. O da var tabii. Neyse efendim. İnşallah şu mübarek ay hürmetine yarım yamalak yaptığımız ibadetler kabul olunur. İnşallah hacivatım. Yivat'ım. Ee, hızlı teravihle alakalı iki tane nüktem var. İzin verirsen sevgili dinleyicilerimizle paylaşayım hacivatım. Paylaş bakalım kara gözü. <gülüyor> Dur hemen paylaşıyorum. Efendim ilk şu, teravih kılan birisi namaz bittikten sonra imama yaklaşmış. Hocam demiş, o kadar süratli kıldırıyorsunuz ki... ...rükû ve secdede üç tesbihten ancak birisini söyleyebiliyorum. İmam Gülmüş sen ona şükret demiş. Ben onu da diyemiyorum. <gülüyor> Hay ilahe. Sen beni güldürdün. Allah da seni güldürsün kara gözüm. Amin birader, amin. Bir diğeri de şu. Çok hızlı teravih kıldırmayı bir marifet sayan hoca, arkadaki cemaat kanter içinde bırakıp namaza devam ederken camiden içeri geç kalmış biri girer. O sırada yanında bulunan kanter içindeki adama, "Çok kıldınız mı? Yetişebilir miyim?" diye sorar. Kanter içindeki adam yeni geleni şöyle bir süzer, "Biz içindeyken yetişemiyoruz. Sen dışarıdan nasıl yetişeceksin?" demiş. <gülüyor> Balsın baliyetsin birader, nüktelerin pek bir hoş. Ee, bunlar Ramazan nüktesi birader, yeni çıktı, taze taze. Kara gözüm, sen bizi güldürdün. İstersen ben de teravihle alakalı biraz bilgi vereyim sevgili dinleyicilerimize. Ver bakalım birader. Efendim, teravih Arapça'da oturmak, istirahat etmek, rahatlamak manasına gelen terviha kelimesinin çoğuludur. Ramazan ayında yatsın namazından sonra kılınan 20 rekatlık namaza verilen isimdir. Teravih namazı her 4 rekatın sonunda oturulup biraz dinlenildiği için bu adı almıştır. Her Müslüman için sünnet-i müekkede yani peygamberimizin devamlı işleyip nadiren terk ettiği bir ibadet olan teravih orucun değil vaktin sünnetidir. Ramazan gecelerini ihya etmek için kılınan teravih namazı birçok hadisi şerifte yerine getirilmesi ...keşvik edilen ibadetlerdendir efendim. O, yani önemli bir ibadettir teravih namaz öyle mi? Evet efendim. Biraz hızlıca kılınabilir ama... ...kan içinde bırakılacak kadar da hızlı olmamalı efendim. <gülüyor> Ağzına sağlık birader. Evet sevgili dinleyicilerimiz. Bir Ramazan pideleri burada bitti. Her ne kadar sürçülisan ettikse... ...affola! <gülüyor>